Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 105. bölüm. Hoca Efendi bu konuyu nasıl bulduğunu ifade etmiş miydi? Fakirden sonra Hoca Efendi cemaate dedi ki. Efendiler, Nebiyiz Yişan Efendimizin her hareketi bizim için ölçüdür, düsturdur. Cenab-ı Hak, Hafız abimize bunları söyletti. Demek ki, bugünkü cemiyetimizin, bizlerin, sizlerin bu ruha, bu kardeşlik ruhuna, Müslüman kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacının önüne geçirmeye, bu fedakarlığı bize yaptıracak hislere, sevgilere ihtiyacımız var. Herkes kendilerinin mümin-i sadık olduğunu, aşkında, imanında, ihlasında sadık, Allah'a kulluğunda sadık, Allah ve Resulünün dostluklarını sevmekte sadık olduğunu iddia eder. Demek ki bu iddianın doğru olmasının alameti, sadıklığı işareti fedakarlıkmış. Hoca Efendi'nin sonraki günlerde de bu mevzu üzerinde durduğunu... Sadıklar kimlermiş diye tekrar tekrar anlattığını... ...cemaatten kardeşler söylemişlerdi. Tasavvufi Ahlak adlı kitabın beşinci cildinde... ...hoca efendi sizden ve bu konudan bahsediyor. Büyük ihtimal 1973 senesiydi. Tam 28 otomobillik bir kafile halinde geldiler. Necmettin Erbakan, Korkut Özal, Fehim Adak, Recai Kutan... Temel Karamolla beyler de kafilenin içindeydiler. Dervişler o sene pek kalabalıktı. Bizim ev doldu taştı. Civarımızdaki evler de tutuldu dolduruldu. Suudi teşrifat işlerinden telefon edip sordular. Türkiye'den hacca bakanlar gelecekmiş geldiler mi dediler. Geldiklerini bildirdim. Geleceklerini nereden öğrenmişler ki? Ankara'daki Suudi sefiri bildirmiş. Bu misafirlerin Suudi misafirhanesi olan sarayda Daru Ziyafede ağırlanmasını talep etmiş. Hükümetin adamları teşrifat arabalarıyla geldiler. Korkut Bey kendileriyle görüştü. Çok teşekkür ederiz. Hükümete teşekkürlerimizi bildiriniz. Şu an kaldığımız ev abimizin evidir. Senelerden beri bu eve gelir kalırız. Biz buraya alışırız. Allah razı olsun. İzin verirseniz burada kalmak istiyoruz. Bizim yerimize Müslüman dünyasından gelen garipleri alıp misafir etmeniz daha uygun olabilir. Misafirleri almaya gelen teşrifat görevlisi o sırada henüz sıvası yapılmamış olan evimize bakıp bakıp diyordu ki Yahu sıvası dahi yapılmamış evi saraya tercih ediyor bu adamlar. Yahu nasıl bakan bunlar Allah aşkına? Korkut Bey dışarıda adamla konuşurken Osman Çataklı Bey şöyle demişti. Buraya, bu eve öyle alıştım ki sanki burada kalmasam hacım kabul olmayacak gibi geliyor. Misafirhane parasının Erzurum misafirhanesine verilmesi de bu sırada olmuş galiba. Evet, bu ziyaret sırasında olmuştu. 1947 yılına kadar Türkiye'den hacca gelenler türlü yollarla geliyorlardı. Hacca gitmek yasaktı. Evet, yasaktı. Doğru. Türlü yollarla gelenler oluyordu. 1947 yılı ve sonrası benim için yepyeni bir devir oldu. 1947'de hacca izin verilmiş, seneler süren resmi yasak kalkmış, ilk hac kafilesi gelmişti. 49'da amcam ve bazı zatlar geldiler. Bunlar arasında Konya alimlerinden İsa Ruhi Efendi de vardı. Bu İsa Ruhi Efendi kimdir? Şimdi Ankara İlahiyet Fakültesi hocalarından Profesör Süleyman Hayri Bolay'ın amcasıdır. Kendisiyle Mekke'de görüştüm. O gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah? Hayır olsun. Rüyamda İsa Ruhi Efendi Hoca bir dershanede bulunuyor. İçeride ancak iki veya üç talebe var. Dershanenin avlusundan derrak, billur gibi bir ırmak akıyor... Suyun berraklığı çok hoşuma gitti. Meraklandım. Sabahleyin harem-i şerifte hoca efendiyi gördüm. Hocam bu gece rüyamda sizi gördüm. Hayırdır inşallah. Konya'daymışız. Bir dershaneniz varmış. Dershanede iki üç talebe gördüm. Ders okuyorlardı. Avludan da tertemiz billur gibi bir ırmak akıyordu. Çok hoşuma gitti. Muhterem Zadem, bu benim için bir müjdedir inşallah. Evet, hakikaten Konya'da talebelerim var. Birkaç tane talebem var. Fakat en çok ümit bağladığım, kendisinden birçok şeyler beklediğim tek talebem var. Tahir Büyükkörükçü adında bir genç. İnşallah bana halef olacak, beni geçecek. Efendim, Tahir Efendi sizden okuduğu gibi amcamdamda okuyor mu? Evet, amcana da gidiyor. Amcana da gidiyor. Efendim, az önce fakire hoca zalem diye hitap ettiniz. Ah oğlum. Ben ilk ahlak dersini, ilk fazilet ve takva dersini üstadım dedenden aldım. Cevizaltı medresesinde kendisinden el berikaya okudum. Ondan sonra İsa Ruhi Efendinin met ettiği bu Tahir büyük Büyükkörükçüyü merak etmeye başladım. O yıllarda Konya'dan gelen hocalara soruyorum. Her biri ayrı ayrı met ediyorlardı. Ne diyorlardı mesela? Kendi kendini iyi yetiştirmiş faizlerimizdendir. Bugün Konya'da en çok vaazı dinlenen odur. Durmadan okur diyorlardı. Birkaç sene sonra kendisi de hacca geldi. Geldiğini nasıl anladınız? Eskiden Haneh-i Şerifte ikindi ile akşam arasında vaz verilirdi. Tahir Efendi de vaz'a çıktı. Günlerce Türk acılarıyla birlikte ben de onun vazını dinledim. Öyle bir buçuk iki saat durmadan konuşmak ve cemaatinden bir kimseyi kaçırmadan pür dikkat dinletmek bilgiyle birlikte başka vasıflara da sahip olmayı gerektirir. Dinleyenlerin aklına ruhuna vicdanına hitap etmeyi bilmek lazımdır. En önemlisi de ihlas ve söylediğinde samimiyet icab eder. Bunların hepsini uzatta görebildiniz mi? O sene hacca beraber çıktık. Arafat'ta, Mina'da sohbetler ettik. Görüşmemizde memlekette ilme karşı, dine karşı büyük bir aşkın uyandığını, mukavemeti imkansız bir cuşu huruşun meydana geldiğini müjdelediler. ''Sonraki senelerde de sohbetlerimiz devam etti. Kendisine olan sevgim arttı.'' ''Sadece haç sırasında mı görüşebildiniz?'' ''1955'te Konya'ya gittiğimde Doktor Ali Kemal Bey, Dişçi Nuri Bey, Feyzi Özçimi ve Hacı Ahmet Kanıcı Beyler ve daha başka gönüldaşlarla birlikte Tahir Bey de fakire candan alaka gösterdiler. Konya'da bulunduğum bir ay müddetince her gece sohbetlerimiz oldu.'' O dönemde Tahir Bey'in görevi neydi? Cuma namazlarından önce Kapı Camii'nde vaaz ediyordu. Baktım vaazında benim şiirlerimden beyitler okuyor. Vaazlarında mesneviyi kürsüye getirmişti. Bilhassa asrımızın mesnevisini yazan Mehmet Akif'in safahatından güzel şiirler okuyordu. Peki özel sohbetlerinizde hangi konular üzerinde durulurdu? Bir gün fakire iltifat olarak dedi ki... Abimiz, son yazdığınız Gönül Ver şiirindeki bir beyti okurken Evde ihtiyar ve irademi kaybederek Mevlevi dervişleri gibi sema etmiştim Hangi beyt bu Tahir Efendi? Her zerrenin Allah diyen ahengini duy da Milyarla dilin andığı Sübhane Gönül Ver Bu beyt çok hoşuma gitmişti Her zerre Allah diyor Kainat bir zikirhane oluyor Kirhanede her şey aşk ve şevk içinde sema ediyor, deveran ediyor. Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki düşünüyorsunuz. Ki bu beyti yazmışsınız. Bu ilgi ve takdirler fakire ilham kaynağı oluyordu. Tahir Efendi'nin tasavvuf tarafı nasıldı? Bu hadiseye göre çok iyi olmalı. Tahir Efendi'nin ilmi olduğu kadar tasavvuf tarafı da vardı. Kendisi Nakşi'dir. Sami Efendi Hazretlerine bağlıdır. Şaibesiz, pürüzsüz bir tasavvuf anlayışı vardır. Derslerinde hem şeriat, hem hakikat, hem de cihat ruhunun canlandığını görürdünüz. Mesnevi'yi kürsüye getirmesi de bu yüzden sanırım. Kendi cehdi ve gayretiyle Farsçayı öğrenmiş... Mesnevi'yi aslından okuyup hazmetmişti. Mevlana üzerine eserler kaleme aldı. Bazılarında ayeti kerime ve hadisi şeriflerden mevzular açıklarken... ...Mesnevi'den, şair İkbal'den, Mehmet Akif'ten parçalar okur misaller getirirdi. Bazıları çok çekici ve doyurucu olurdu. Resmi görevli miydi yoksa Fahri mi hizmet ediyordu? Diyanetin resmi vaiziydi. Sonra Konya müftüsü oldu. 1970'te Konya'dan Burdur'a sürgün edildi. Konya'da uyandırdığı dini heyecan bazılarını korkutmuştu. Burdur'a mı gitti? Burdur'a gönderilmesi Burdur için bir nimet oldu. Burdur'dan gelen hacılara onu sorardım. Hepsi kendisini hayırla anarlardı. İmam Hatip okulları için yaptığı mücadelesinden sitayişle bahsederlerdi. Tahir Efendi de amcanızdan ders okumuş muydu? Her görüştüğümüzde amcamızdan mutlaka söz eder, onu gözyaşlarıyla anardı. Bir seferinde Medine emine Verede Öztürklerin akika merasimindeydik. Gene amcamdan bahsederek şöyle dediler. Hoca Efendimizin erişilmez taklidi güç taraflarından biri de güler yüzlü oluşuydu. O kadar işi, yorgunluğu arasında bile yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Öyle zoraki, yapmacık bir tebessüm değil. Candan bir tebessüm. Çağlayan halinde, coşup taşan bir tebessüm. Herkes severdi onu. Saygı duyardı. Herkesin halini, hatrını sorardı. Alaka göstermediği kimse kalmazdı. Bu, Muhammediyun meşrep olma halidir. Tahir Efendi'nin anlattığı bu hal amcama dedemden geçmişti. Din tahsilinin önündeki setler 1950'den sonra kalkınca artık amcam dedemden kalan, babamdan kalan, Zeynel Abidin ve Ziya Efendilerden kalan hizmetlerin hepsini üzerine alıp götürmüştü. Tahir Hoca bir ara siyasete de girdi galiba. Konya'dan milletvekili seçildi. Partisi kapatılıp dava açılınca beş sene hapis yattı. Zindan çilesi çekti. Herkese hitap edip irşaf vazifesini yerine getirirken... ...yalnız bir zümreye ait sayılmak, parti tahsupları yüzünden... ...diğer insanlara hitap ve ders imkanından mahrum kalmak doğru bir şey midir? İsabetli midir? Bu mesele çok su götürür. Bir din alimi siyasetin çok bozuk olan şartlarını yerine getirebilir... Onlara ayak uydurabilir mi? Yerine getirse ve ayak uydursa davasına ve şahsiyetine zarar gelmez mi? Samimi, dindar, hak yemez halkı tanır ve yapılacak şeyi bilir iyi insanların siyasetten uzak kalmaları, memleketi, devleti ehil olmayan hatta çıkarcı ve kötü kimselerin eline terk etmek olmaz mı? Ve bu günah değil mi? Evet, tabii bu soru da akla gelebilir. Haksızsınız diyemeyeceğim. ''Soruları daha da çoğaltmak mümkün. Herhalde işin doğrusu, karı zararı iyi hesap ederek, nefsinin hilelerine kapılmadan, oyuna gelmeden, istismar edilmeden, aklı eren, hak söyler dostlarla müşavere ederek icabına göre karar vermektir.'' Anladığım kadarıyla Tahir Efendi'nin siyasete girmesi iyi olmamış gibi görünüyor. Şimdi her Müslümanın dilediği gibi benim de gönlümde bir istek var. O da Tahir Efendi'nin kendisi gibi yeni Tahir Efendiler yetiştirmesidir. Bu amcamın yoludur. Yolların en zoru, en çilelisidir. Bu gibi insanlara Cenabı Hak öyle bir ihsanda bulunmuştur ki onların fez deryası ne bulanır ne rengi, tadı, kokusu değişir. Berraklığını, saffetini daima muhafaza eder Bunlar talebe yetiştirmenin çilelerine katlanırlar Bu yolun büyükleri hep böyle yapmış zaten Katlanmayanların hizmetleri, sadaka-i cariyeleri devam edip gidemez Umuma yapabildikleri tesirlerle yetinmek zorunda kalırlar Ben de ne yazık ki bu ikincilerden biriyim kütüphanecilik mesleğinde gelenlere kitap vermek, dertlerine koşmak, meselelerini halletmekle vakitler geçip gitti. Hiç istemediniz mi? Yani isteyip de mi yapamadınız? Bu halimin bir sebebi de daha Kahire'deyken şiir ve edebiyata merak salmam olabilir. Mustafa Sabri Efendi'nin sohbetlerine bile onu edebi bayislerde konuşturmak için giderdim. Mehmet Akif gibi şair, Cenap Şehabettin gibi nesir ustası olayım diye dua ederdim. Biz yine Tayır Hoca'ya dönelim isterseniz. Tayır Hoca efendinin vaazlarının ne kadar güzel ve dolgun olduğu kendisini Burdur'da dinlemiş olan büyük şair ve edip Necip Fazıl KısaKürek Bey'in beğenmesinden de anlaşılabilir. Necip Fazıl kendisini tebrik etmiş ve şunları söylemiş. 105. bölümün sonu Producción